Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlığa mey sunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugün konuklarım var, konuklarım... Deprem bölgesinde e, ekoloji hareketleri adına bulunan arkadaşlarımız e, orada ekolojik durumları e, dair incelemeler yaptılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bakın i̇yi da, yayınlar. E, ben size konuklarımı kısaca tanıtayım. Halime Şaman e, ve Güner Yanlıç ekoloji birliği eş sözcüleri. Çiğdem Özbaş ise iklim adaleti komisyonu üyesi. Arkadaşlar e, süremiz sınırlı olduğu için isterseniz direkt başlayalım. E, Kiminle başlayalım Halim'e, seninle mi başlasak? <gülüyor> ne, neler gördünüz, neler gözlemlediniz bölgede? Ağır bir görevimiz vardı. Çünkü evet görev yapıyorsunuz ama insan olarak yapıyorsunuz. Ve karşılaştığınız tablodan da etkilenmeden, yara almadan, orada bir yanınızı bırakmadan dönemiyorsunuz. Ancak e, mutlaka çalışmamız gereken bir alandı. Çünkü e, deprem bölgesinde pek çok çalışma yapılıyor. Teknik pek çok değerlendirme, hukuki pek çok değerlendirme yapılıyor ama bu bir ekokırımdı ve ekolojik değerlendirmelisi eksikti. Biz hem ekolojik bir bakış açısıyla bölgeye gidelim dedik hem de toplumsal dayanışmayı önceleyen bir ekolojik kent önermesiyle bunu içeren bir raporla da ön raporla da duruma gelecekte kurulacak kentlere bir yol, bir yöntem e, sunalım istedik. Bu amaçla yaptık. En önemlisi de tabii oradaki dostlarımıza oradaki yurttaşlarımıza sağlığı dilemek, acılarını paylaştığımızı söylemek ve e, biraz can can olmak üzere gittik. Bu konuda son derece e, özel anlar yaşadık. Benim sanıyorum hayatım boyunca unutmayacağım şey bize Malatya'da oda yöneticileriyle bir araya geldiğimiz yerde bir saat boyunca yerimizden kaldırmadan çay servisi yapan bir arkadaşımız, dostumuz vardı. Tam çıkarken ağlamaya başladığını gördüm. Yanına gittiğimde, diğer arkadaşlar yanındaydılar gittiğimde onun 20 yakınlığı kaybettiğini öğrendim. 20 yakını olan, acısı olan o koca gönüllü insan bize zerre hissettirmeden bir saat boyunca çay servisi yapmıştı. Bu benim için oradaki ziyaretler içerisinde en unutulmaz andı. Evet, e, Günder Hocam sizin gözlemleriniz? Yani aslında gözlemlere geçmeden önce biz ekoloji hareketleri olarak e, depremden etkilenen alanı gezmeye gitmeden önce de bir e, basına bildirimde bulunmuştuk. E, hani probleme bakış açımız ve çözüm yöntem olarak sorun ve çözüm yöntemi üzerinden bir açıklama yapmıştık. Bizler genelde işte kapitalist modernist sistem dediğimizde çok böyle yekten solcu görüp karşı duran ya bizi kendine uzak gören ee, bir, bir bir anlayış aslında hakim ee, ama sorunun tespiti için e, kapitalizmi dile getirmek gerekiyor kapitalizmin e, aşırı kar için endüstriyel kent politikalarını görmek gerekiyor ee, yine aşırı kar odaklı çevre sağlığı alanında verdiği tahribatlar, modernite üzerindeki tahribatları gibi birçok noktayı kapsadığı ve toplumsal yaşam yok ettiği için biraz belki bu minvalde meseleye değinmek gerekiyor. Son yıllarda Türkiye'de ekoloji hareketlerinin öne çıkmasıyla birlikte işte e, iktidarın dahi e, en son altılı e, masanın da önerdiği yatay kentleşmeyi biz yıllardır öneriyoruz. E, yatay kentleşmenin yerel malzemenin e, bir araya gelmesi ve toplumsal yapının korunmasıyla bir e, kentin inşa edilmesi ni hep önermiştik. E, bu deprem ile birlikte gördük ki evet e, kapitalizme hizmet eden beton asfalt odaklı kent politikalarının e, nasıl bir doğa olayı sonucunda felakete dönüşebileceğini ve e, belki yüz binlerce insanı ve insan dışı diğer canlılara da zarar verebileceğini işte dört günlük saha çalışmalarımızda birebir e, gözlemledik. E, en çok öne çıkan aslında e, ve belki bugünden sonra tüm e, ekoloji hareketleri belki e, toplumsal yapı için önemli olan çok renkli bir dayanışma ağlarının oluşmasıydı. Yani herkes böyle bir e, afet durumunda elinden gelen e, gayreti göstererek, acıyı paylaşarak sahaya gitmeye, sahaya destek sunmaya, bir araya gelmeyle ilgili e, çabalarını gördük. Bunun en doğru örneğini de aslında Diyarbakır Koruma ve Savunma e, platformunda gördük. Saat 4.17'de deprem ile birlikte kendi yaralarını sarıp e, ertesi gün sabahtan tüm deprem bölgesine gidebilen bir dayanışma ağı örmüşlerdi. E, toplumsal ekolojide de en önemli ayaklardan biri e, dayanışma e, ve bunu gördük. Bundan sonraki sürece de belki e, bu dayanışma ağının örnek alınarak e, olası e, doğal olayları sonucunda yaşanacak sıkıntılara müdahale etmesi diye e, nitelendirebilirim şimdilik böyle. Ya ben kısa bir ek yapmak istiyorum. Senin söylediğin aslında Hı. yerelden bahsettin ya sanki bu kentleşme modeli ulus devletin kentleri bu şekilde örgütlemesi ve çok merkeziyetçi bir şekilde örgütlenmesinden kaynaklı Yerelin inisiyatifinin hemen hemen sıfıra indirilmesi hiç olmamasından kaynaklı bir şey de var bence. Hani eğer e, kentler ekobölgesel e, yerleşimler şeklinde orada doğrudan demokratik karar alma süreçleriyle oluyor olsa zaten orada kendiliğinden bir örgütlülük ve kendiliğinden bir mimari anlayışı, e, doğa korumacılığı, birçok e, diğer canlıların hayvan haklarının gözetilmesi işte başka cinsiyet politikaları gibi bu toplumsal ekoloji kavramının içerisine girebilecek her şey zaten kendiliğinden hallolabilecek gibi. Ama bu maalesef kapitalist devlet ve ulus devlet ve işte onun kentleşme anlayışı buna çok sebep oluyor ki bunu ta Murray Bookchin'den önce Lewis Mumfordlar falan çok daha 1900'lerin başlarında uyarmıştım. Mega kentler diyerek ki o zaman daha Mega kent dedikleri kentler bir, bir buçuk milyon bile yoktu nüfusları. Şu an 20 milyonlardan, 25 milyonlardan bahsediyoruz. Çiğdem sen ne diyorsun? Ha, teşekkürler. Ya, e, bir e, hani ne gördünüz sorusu üzerinden izlenimlerimizi paylaşırsak e, bir Diyarbakır'dan Hatay'a kadar bir dizi yere e, yani bütün o bölgedeki en çok etkilenen e, il ve ilçeleri uğrama imkanı bulduk. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elbistan, Nurhak, Narlı, Antep, Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun gibi e, çok e, acıyı çok yoğun yaşayan e, Merkezlerde e, hem iklim adaleti koalisyonunun bileşenleriyle buluştuk hem de ekoloji birliğinin bileşenleriyle bu bizim e, yerelde hani yerelden yerinden e, çözüm üretmek bu yerel örgütlenmelerinin ekolojik açıdan durumu nasıl gördüğü konusunda bir, e, çok önemli bir e, açılım sundu Aslında Diyarbakır'daki bileşenlerimiz Mezopotamya ekoloji e, e, Meh dediğimiz ekoloji hareketi ve işte Ahmet'teki ekoloji Derneği ile birlikte bütün Diyarbakırın e, da aslında tüm o TtB gibi bileşenimiz olan yapılarla da buluşma imkanımız oldu bu yerelden örgütlenmenin en üst noktası Diyarbakır'da karşılaştığımız bir ee, bir çeper. Diyarbakır kent e, konsey formundaki o demo, ittifak e, aslında gece deprem olur olmaz buluşmuş ve o binada ticaret odasının bir sağlam binası var. Her katında, her odasında kadın komisyonu e, işte çocuk komisyonu e, büyük bir çalışma halindeydi. Yani Diyarbakır'ı e, acılarını sarmak Sadece yetmemiş onlar için bölgeye yetişmiş durumdaydılar. Biz Diyarbakır'dan Adıyaman'a geçtiğimizde gerçekten Diyarbakır'ın bütün desteğini hem acil ihtiyaçları anlamında hem de lojistik, kuryelerle halka, köylere götürme anlamında hem de bu merkezi koordinasyonun oluşumu bütün TUMOB'uyla, TTB'siyle işte kadın hareketiyle oluşan o merkezi koordinasyonu Adıyaman'da bir, büyük bir dayanışma gönüllülüğü içerisinde büyük bir birlik hareketi biçiminde gözlemleme imkanı olduk. Yani çok acı sahneleri birlikte görüyorduk. 10. günde oradaydık biz Adıyaman'da. Bir yandan el, o enkazın üstünde bir kadın heykel gibi hala sevdiğini bekliyordu enkazdan çıkarılmasını. Ama bir yandan da büyük bir dayanışma hareketi kucaklıyor e, ve çok önemli bir e, dayanışmayı harekete geçirilmiş durumdaydı. O yüzden e, hani bölgeye destek anlamında az etkilenen şehirlerden örgütlü bir güç olan Diyarbakır'ın elinin Malatya'ya da ulaştığını gördük. Malatya'da da çok ciddi bir Diyarbakır ametli gençler. Görseniz çöp torbasından kollarına şey görevli şeyi yapmışlar. Çünkü insanlar o kadar çaresiz ki kuyruğa girin hani bir şey dağıtılacak kuyruğa girin demek için de şuradaki bir hani görevli çöp torbasından görevli işareti bile halkımızı e, sahip çıkıldığını hissettiren ve oradaki Organizasyona çok önemli bir katkı sunmalarını sağlıyordu. Hatta gençler diyordu ki askerler, polisler heval diyorlar bize diyordu. Yani o kadar kaynaşmışlar, o anlamda dayanışma o kadar e, çok güçlendirmiş, güven vermiş. E, buradan hani şeye doğru gittiğimizde Nurhak'ta gördüğümüz şey bir belediye başkanının çaresizliğiydi. Nurhak belediye başkanının Belediye binası çökmüş, arkada küçük bir araba garajı gibi bir şeyin içinde buyurun hani şeye geldiniz diyorlar da VIP hani e, böyle şey bir sobanın etrafında konuştuk. E, üç gün zaten yollar kapalıydı. E, doğrudan oraya hiç destek gelmedi. Nurhak'ta hani şimdi çoğu insan dışarı gitti ama e, yine gelecekler diye bir güven içindeler. E, Nisan ayı gibi. Herkes toprağına e, geri dönecek ve ekmeye biçmeye başlayacak. O zamana kadar bizim ekolojik çözüm üretme konusunda, ekolojik tarım, ekolojik yaşam konusunda onlara destek olmamız gerektiğine yönelik önemli bir buluşmaydı Nurhak'taki buluşma. Narlı benim için çok acıydı. Narlı'daki e, çadır e, çadır alanı, çadır kent demeyeceğim ben oraya çadır alanı. E, birileri oraya yün balyaları atmıştı. Yün balyalarını çocuklar sabaha kadar yakıyorlar sıcak orada kalmak için. Çok kimyasal bir koku var ortalıkta. Köpek, çocuklar falan o balyaların etrafında e, çok e, çevresel olarak hani çadır geçici konutların ne kadar aslında is, e, ihtiyaca yanıt vermediğini gösteren e, temizliği Tuvaleti, duşu olmayan vesaire gönüllülerin korkunç bir işte, risk alarak, yani hastalanma riski alarak e, o çadır alanlarını yaşatmaya çalıştığı bir çadır alanı gördük Narlı'da. Bu çok önemli, e, benim beni çok etkiledi. Antakya, Defne, Samanda, İskenderun'da ise ben örgütlü olmamızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha, tam Halimeniz söylediği gibi hani kuş... Siz de dediniz ya hani e, kuşları e, koruma derneği yani içinde kumar oynanan dernekler var ya Öyle bile bir dernek olsa ne kadar faydalı ve etkili örgütlenmeler ihtiyaca yanıt verdiğini bu Hatay'daki çöken şeyin altında kalmaması için insanların tırnaklarıyla orada yeme içme her türlü lojistik, kuryelik e, çok ciddi bir dayanışma hareketi vardı Adıyaman'daki kadar merkezi değil herkes kendi bulunduğu yerden bir şey koordine etmeye çalışıyor bir, bir, bir miktar merkezi bir sorun yaratıyor yani birinde var birinde yok On, aslında o onların daha merkezi düzeyde planlanması lazım onu halletmeye çalışıyorlardı arkadaşlar daha iletişimi güçlendirmeye ve koordinasyonu güçlendirmeye çalışıyorlardı Bizim açımızdan hani arkadaşlarımızın da söylediği gibi nasıl bir kent istediğimiz ve yerelden yerinden örgütlenmenin, yönetimin ne kadar değerli olduğuna yönelik çok ciddi tespitler, analizler ve yani gözümüzü kapattığımızda bir sürü alıntılar, insanlarla birlikte dönmüş olduk yani. Ben süreyi e, iyi kullanma açısından e, birkaç şey soracağım. Hepiniz böyle e, ikişer dakikayla bunu cevaplayabilirseniz sevinirim. Çünkü son yedi dakikaya girdik. E, şöyle e, bir kere 160 saniyede Türkiye'nin iki yılda ürettiği atık gibi bir atık çıktı ortaya. Bolozlar, işte asbestli binaların kalıntıları. Onun dışında Ciddi anlamda gıda ile ilgili sıkıntılar oldu, gıda sorunu yaşanacak. İşte bölgedeki tarım çok etkilendi ve bölgede yaşayan birçok hayvan dostlarımız çok etkilendi. Yani orada mesela şeylerdeki gözleminiz de aktarabilirseniz onu da sevinirim. Hani insan merkezci bir durum mu vardı, hayvanlar gözetiliyor muydu? Ee, mesela doğ doğadaki tahribat ya da işte ne bileyim hani çöpler bir yere bırakılıyordu, su kenarlarına falan gibi bir sürü haberler falan geçti ya, bunları böyle topluca bir e, değerlendirebilirseniz sevinirim. Mesela gıda toplulukları, kooperatifler, bölgedeki e, ekolojik tarımın desteklenmesi ayağa kaldırılması için neler yapabilir, e, bunları da belki gündeme getirmek gerekir çünkü... Bundan sonra da çok büyük sıkıntılar olacak. Ee, i̇nanılmaz bir göç oldu. Mesela ben Antalya'da yaşıyorum. 180 bin kişi geldi Antalya'ya. Ee, yer bulamıyoruz, yerleştiremiyoruz, tıkandık yani. Mesela bu insanların kendi bölgelerindeki yaşam alanlarının nasıl inşa edilmesi gerekir tekrardan mimari, ekoloji birlikte düşünerek kısaca cevaplayabilirseniz birer ikişer dakika sevinirim. Ali ve senle devam edelim istersen. <gülüyor> Ya Aslında benim tam gelmek istedim, pardon yere geldim. Bir iktidarın nasıl olduğu onu tercih edip etmeyişimizle ilgili karar noktası e, ekolojik temelli bir bakış açısına sahip olup olmaması. Biz deprem bölgesinde yurttaş olarak kıymet verilmeyen e, gözden çıkartılacak yığınlar olarak görülen bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Çünkü bu yıkımın sebebi güvenlik nedeniyle bu köyler boşaltılan köyler ve şirketlere teslim olmakla e, giderek tarımdan kazancın geriletildiği, oradan geçimlik defakaların çıkartılmadığı politikalar üreten iktidarlar tarım arazilerinin hızla kaybedilmesi dikine ve sağlıklı olmayan koşullarda e, Tıpkı yığın gördüğü gibi insanları üst üste dizerek, aslında üst üste mezarlar yarattılar şimdi o yarattıkları mezarları Biz yığın olarak görültükleri halkın depremin etkisini devam ettirerek Niye çünkü o tozumağı yaratarak oradaki enkazı kaldırırken hiçbir önlem almayarak ve sulak alanlara yeniden onların hayatlarına kalk karışacak geraltus sularının bulundukları yere dökerek aslında depremin yıkıcılığına ve öldürücülüğüne devam ediyorlar. Buradan herkesin yeniden geleceğini düşünmesi gerekiyor. Bizleri ne kadar önemsiyorlar? Bizim yaşam alanlarımızı yaşanabilir, yaşanabilir bir dünya kılmak için ne yapıyorlar? Yaşayacağımız kentler için mutluluğumuzu hedefleyen neler yapıyorlar? Bunlar çok önemli kriterler olacak. O yüzden de herkesten şunu rica ediyorum. Lütfen ekolojistlerin ne dediklerine bu dönemde çok önem versinler. Çünkü bir bölümümüz ölüyoruz geri kalanımızda o ölenlerle birlikte ölüyoruz. Buradan yaşam çıkmıyor. Evet çok haklısın ya. Güner Hocam senden alabilir miyiz birkaç cümle? Aslında demografik yapı değişecek. Çünkü bir ulus devlet inşasına dair eksikliklerin olduğu bir bölgeydi. E, o temelde e, o rotun Hepsinde depremin olduğu rotun hepsinde e, demografik yapının değişmesi iktidar e, açısından herhangi bir sorun teşkil etmediği için değişmesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapmayacak. E, elbette bizim gidiş amaçlarımızdan biri çevre sağlığına dair problemlerdi. İşte e, harfiyat atıklarının oluşturduğu asbest yapılardan çıkan radon gazının bertaraf edilememesi. Ee, yangınlar yeraltı su kiferlerinin bu çatlaklar vesilesiyle kirlenmesi gibi birçok başlığı da içeriyordu. Buna da e, sağlıklı çözümler üreteceğine dair herhangi bir inancımız yok. Çünkü kapitalizme hizmet eden her türlü politikanın geleceği nokta sistemi beslemek üzerine olacak. Baktığımızda da işte depremin 10 e, günü dolduğu sürede e, iktidar işte TOKİ ile tekrar beton asfalt politikacının politikalarını buna dair sermayesini beslemek adına çözüm üreterek kenteş, tekrar bir kent üreteceğine dair e, söylemeye ...ve tabii pratiğe başladı. Ee, şey aslında önemliydi, biz hayvanlara bakınca da sadece kedi köpek anlamıyoruz. İşte büyükbaş, evet. küçükbaş, tavuk doğada yaşayan, belki evcil olmayan birçok canlı türünü kapsıyor. Bu temelde hepsi için bu çevre sağlığına dair oluşan tehlikeler hepsinin de yaşamlarını etkiliyor... Ama buradan sizin de aracılığınızla aslında Halime söylemişti ama belki unuttu. Orada tarım ve hayvancılık artık yapılabilir değil. Yani oraya giden gönüllüler sadece yardım dağıtma ya da bu bu, bu şekilde görev alma üzerine gidiyorlar. Ama belki dönüşümlü olarak oradaki tarım arazilerindeki ürünlerin hasatına kadar dönüşümlü olarak tarımın devam ettirilmesi ee, ve e, hani geçimlik temelde yapılan hayvancılığa gönüllü temelde destek verilmesi çok önemli ve doğru olacak. Böyle bir çağrıyı da yapmış olabilirim. Olalım aracılığımız aracılığımıza. Teşekkür ediyorum. Çiğdem birkaç cümle alabilir miyim? Süremiz bitmek üzere müziğimize zaman Kalması lazım müziğimizi sizde. <gülüyor> tamam. İnşaat merkezliği yani bu insan merkezlik meselesine e, soru da vardı oradan başlayayım. Yani e, insan merkezli bir toplum olmadığını gösterdi. İnşaat merkezli bir, inşaat e, sektörünü önceleyen bir rant sistemi çöktü. E, i̇nsanlar koyunları için, köylüler koyunları için çadır istediler. Gerçekten koyunların yanından ayrılmak istemedikleri için göç etmeden yanlarında duruyorlar. Bu anlamda insan doğa o bölgede insanın hayvanıyla birlikte tarımla birlikte bir bütün oluşturduğu ve bunlardan ekolojik bir toplum yaratma konusunda çok iddialı olmamız gerektiğini görüyoruz. O bölgenin halkı. Ekolojik bir kent ihtiyacı konusunda bizim ittifakımız ve birlikte bu sorunları çözebileceğimizi görüyoruz. O anlamda yani insanın doğanın bir parçası olduğu ve doğayla uyumlu bir toplum yaratmak için de yerelden yerinden yönetim öncelik edeceğimiz bu merkezi devlet yapısına karşı örgütlenmeyi güçlendirmemiz gereken çok önemli bir dönemdeyiz. Hepimize kolay gelsin. Bu temennilerle o zaman bitirelim. Şey Sizin seçtiğiniz parça Arık parçasıydı. Arık diye mi okunur tam bilemiyorum ama sevgili dinleyiciler şöyle diyor parçada. Arık dedikleri Saranköy'ünde deprem olduğu sene 200-300 mezar açıldı anne. Ay doğdu Dolunay'la. Kör alasın. iki oğlun, iki kızın biri bile damat olamadı kapının başındayken. Ee, arkadaşlar programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, ağzınıza emeğinize sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Olayca. Biz teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. İki hafta sonra görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Ee, hoşça kalın.